Daha önce açıkladığımız okunuş şekillerine göre, illallah da durulursa tevilini bilme ifadesi için müteşabihatın künhüne vakıf olma, yani gerçek anlamını kuşatıcı biçimde ve derinlemesine bilme veya bütünüyle bilme anlamı tercih edilmiş olur. Verrasihundaki vav harfi bağlaç kabul edilirse, tevilini bilme, yüce Allah açısından aynı anlamda olmakla beraber, ilim sahipleri bakımından sınırlı bir ilim söz konusu olur. Zira, Allah'ın sıfatları ve ilmiyle ilgili Kur'an ifadeleri, hiç kimsenin bilgisinin onun ilmiyle kıyaslanamayacağını gösterdiği gibi, ayette ilim sahiplerinin ulaştıkları sonuca kesin gözüyle bakmayıp, mutlak doğrunun Allah katındaki olduğunu belirtmeleri ve İmanı bahî ile bildirilen aklın ve muhakemenin üstünde ona yol gösteren bir ışık olarak kabul etmeleri övülmektedir. İbn Atiye de bu tür kullanımın olumsuz yükleme sahip bir cümlede istisna edatından sonra gelen öe'ye bağlaçla atıf yapılması halinde fiilin tam anlamıyla bu öğe hakkında düşünülmesine karşılık atfedilen açısından sınırlı bir mananın kastedilmesinin Arap dili kurallarına uygun olduğunu belirtir. Bu sebeple mealinde halbuki onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Denmeyip halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ''İlimde yüksek payeye erişenler'' derler ki, şeklinde bir ifadeyle bu incelik bir ölçüde yansıtılmaya çalışılmıştır. Ayet-i yerilen birinci anlamdaki tevil, ilahi dinlerin tevhid inancını yerleştirme ve insanlığa mutluluk yollarını gösterme hedefini baltalamak isteyenler için, ...güçlü bir silah olmuştur. Çünkü bu sapkın yorumlar... ...dinin öğretilerine karşı çıkma değil... ...aksine... ...dini metinlere bağlanarak... ...ve dine sarılma maskesi altında yapıldığı için... ...geniş kitleleri etkileyebilmiş... ...ve peşinden sürükleyebilmiştir. Bir kısım Yahudi ve Hristiyan din adamları... ...kendi kutsal kitaplarına... ...tevhid inancını zedeleyen unsurları... ...bu yolla sokuşturdukları gibi... Kur'an'daki bazı ifadeleri eğip büküp Yüce Allah'ın çocuk sahibi olduğu manasını çıkarmaya, Hz. Muhammed'in ümmeti için ömür biçmeye, kıyamet için tarih belirlemeye kalkışmışlardır. Bu eğilim çok geçmeden, İslam muhitine de sıçramış ve İslam tarihinde bir taraftan çok acı olayların yaşanmasına, bir taraftan da, Müslümanların geri kalmasına sebebiyet veren sapkın fikir ve inanç cereyanları oluşmuştur. Elmalılı Muhammed Hamdi'nin bu yolu tutanlarla ilgili şu sözleri bu konuya dair önemli bir kesit vermektedir. Bunlar ya kişisel düşünce ve arzularından başka bir hakikat tanımazlar veya din deyince gerçekle ilgisi olmayan bir oyuncak düşünürler. Din meselesinin mutlak olarak hakka tabi olmak demek olduğunu bilmek istemezler. Bu hususta muhkem yolu belirlemeye yanaşmazlar ve onları uygulamaktan hoşlanmazlar da sürekli olarak ruhları kuşku ve kuruntulara sürüklemek için yalnız hayali şeyler, rumuzlar, simgeler, bilmeceler ve müteşabihat içinde kişisel düşünce ve arzularını tatmin yolları ararlar müteşabihatı şüpheye alet etmek için onları muhkemata tercih ederler. Yine bir takım inkarcılar vardır ki, dinin hiç anlaşılmaz ve anlaşılınca hükmü kalmaz, batını bir sır olduğu iddiasıyla bütün muhkemleri müteşabihlere döndürmeye çalışırlar. Her şeyi kuşku perdesi altına almak, hep acayip ve garayip şeylerden bahsetmek, en iyi bilinen hakikatleri efsane gibi göstermek isterler. Makase du şeria, dinin amaçları konusuna özel bir önem verilmesi gereğini sık sık vurgulayan şatibi, el muvafakat adlı seçkin eserinde dini metinlerin anlaşılması konusunda İslam muhitinde ortaya çıkan başlıca eğilimlere işaret ederken, Nasların zahirinde bir tutamak bırakmayacak ölçüde, batına, gizli manalara yönelenlerin, şari'in, allah Teala'nın maksadını araştırma görüntüsü vermekle beraber, asıl amaçlarının dini tamamen yok etmek olduğuna dikkat çeker ve bu eğilimin temsilcilerinin batıniler olduğunu belirtir. İlimde yüksek payeye erişenler diye çevrilen, Er-Rasihun fil-ilm ifadesinde geçen rasih kelimesi rüsuh maslarından türetilmiş bir isim fiildir. Rüsuhun sözlük anlamı yerinde sabit kalmaktır. Bu kelimenin sözlük anlamı ve ayet-i kerimedeki bağlamı dikkate alınarak Er-Rasihun fil-ilm ifadesi Allah'ın Zat ve sıfatlarını kesin delillere dayalı olarak bilen, onun katından gelen bilgiler hakkında en küçük kuşku duymayan, köklü ve derinlemesine bilgi sahibi kaypak davranmayan alimler şeklinde açıklanır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle,